Merhaba, Açık Dergide Halk Takvimi programını dinliyorsunuz. Bugün 29 Nisan. Ee, kış yayın dönemi bu hafta sona eriyor. Halk Takvimi'nin de son programı. Ee, Açık Radyo'da yeni yayın dönemi 6 Mayıs'ta Hıdrellez'de başlıyor. Ee, biz de son programda Ellez'i konuşup... ...yayın dönemini öyle bitirelim istedik. Ee, son programda konuğumuz... ...şair ve narın babası Haydar Ergülen. Hoş geldin Haydar abi. Hoş bulduk Kans. Ee, halk Takvimi'nde... Hıdrellez'den biraz bahsedip sorulara geçeceğim. Hıdrellez çok uluslu, çok inançlı ve çok farklı kutlamaların yapıldığı bir bahar bayramı. Ayrıca ilginç uygulamalara konu olabilen mevsimlik halk takmininde başlangıcı sayılıyor. Eski dünyanın büyük bir bölümünde kendisi bilinen ama başı belli olmayan dönemlerden beri baharın gelişi ve yaza ilk adımların atılması günleri biraz değişik olsa da bir takım törenlerle kutlanmış. Bu bahar ya da yazbaşı bayramları, her dönemin geçerli inanç sistemi içinde az çok biçimi, özelliği, hikayesi ve coğrafyası Asya içlerini, Kafkasya ve İran'ı, Anadolu'yu, Balkanları, Kırım'ı, Mezopotamya'yı, Filistin'i, Kuzey Afrika'yı kapsayacak biçimde değişerek var olmuş. Eski hak takvimlerinde yılı yaz ve kış diye iki uzun mevsim olarak algılayan Rumi takvime göre 23 Nisan, bugün kullandığımız takvime göre 6 Mayıs, Hızır günlerinin yani yazın, Rumi takvime göre 26 Ekim, bugünkü takvime göre 8 Kasım ise Kasım günlerini, yani kışın ilk günüdür. Hızır günleri 186 gün, Kasım günleri ise 179 ya da 180 gün sürer. İşte Hızır böyle bir takvimin yani halk takviminin de bahar bayramı aslında. 16. yüzyıla ait bir fetvaya ve kadılara gönderilen bir hükme göre bu bayram dinsel ve hukusal yazışmalara da konu olmuş. Profesör Ahmet Yaşar Ocak'ın kitabına göre, Devlet yapılarında da çalışan marangoz, dülgerlere ve diğer mesleklere ne ödeneceği Hızır günlerinde daha fazla, Kasım günlerinde biraz daha ödenmesi gerektiği Biraz daha az ödenmesi gerektiği Sefer sırasında tedariklerin görülmesinin de bu günlere göre hesaplanması eldezlerde kuzu kesme adetinin yaygınlığına binaen Kuzu kıtlığı olduğu zamanlarda bile kesime izin verileceği Ama her zaman bu bayramdan önce kuzu kesilmesinin yasak olduğu resmi belgelerde yer alıyor Halk kültürü uzmanı Sabrikos, Atlas dergisinin Mayıs 2017 sayısında Hıdrellez'i şöyle tarif ediyor. Hıdrellez, Hızır, Hıdır ve İlyas adlarının bir araya gelmesinden oluşur. İnsanoğlunun kıştan yani bir tür geçici ölümden kurtulmanın sevincini yaşaması bu bahar bayramlarının atası sayılır. Tıpkı eski tanrıların geçici olarak ölüp dirilmesini kutlamak için yapılan eski ayinlerdeki gibi. Hazreti Musa ile Hızır hikayesi adıyla şekillenmiş olan bu anlatı, bazı temel özellikleri dışında değişi değişe, ekler ve eksilmelere uğruya uğraya bugüne geldi. Hızır karalara ve buralardaki yeşilliklere ve ağabey hayata, İlyas ise denizlere hakim. İkisi de ölümsüz, ikisi de insanlara, özellikle darda kalmış insanlara yardım etmeleriyle tanınıyor. Bunlar yılda bir kez 6 Mayıs'ta ya da bunu önceleyen 5 Mayıs gecesinde buluşup görevlerini yerine getiriyorlar. Gül diplerine konulmuş kap içindeki eşyalara, gül dallarına asılmış simgesel dileklere, çiğ damlalarına, süt bakraşlarına, yumurta ve yağ küleklerine, tabak içine konulan çeşitli ürünlere hayır, uğur ve bereket nazarlarıyla uğrarlar. Evet bu girişten sonra konuğumuz Haydar Ergülen'e dönelim. Anadolu ve Rumeli Alevi ve Bektaşilerinde yol ulularının, büyük şairlerin hayat hikayeleri anlatılırken Hızır'ın darda kalmışlar ettiği yardımlar ve boz atlı Hızır dilden düşmez insanların çok sıkıntılı zamanlarında beklenmedik bir biçimde ortaya çıkıp yardım eden kimselere Hızır gözüyle bakılması, yolculuğa çıkacak olanlara Hızır yoldaşın olsun diye dua edilmesi bu yüzden. Ee, şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Anadolu kültüründe Hızır kültü tam olarak neye karşılık geliyor? Evet, bu başta da söylediğin gibi Anadolu Bekta Anadolu ve Rumeli Bektaşi ve Alevileri dedin. Ee, mesela benim ...yetiştiğim yerde Eskişehir'de... E, ...birlikte oturduğumuz... ...başka halklar, milletlerle, kültürlerle oturduğumuz mahallede... E, 5 Mayıs'a, 6 Mayıs'a bağlayan gece yapılan... E, ...Hıdrelleş şenliklerine... ...göçmenler öncülük ederdi. Hı hı. Yani o mesela çok... ...benim dikkatimi çeken bir şeydir. Tabii göçmen toplumu... ...yerli topluma göre daha... E, ...kaç göç yaşamadığı için... ...hani kadın erkek ilişkilerinde... ...falan daha rahat açık oldukları için... Onlar öncülük ederlerdi ve işte o geceden başlayarak 5 Mayıs gecesinden 6 Mayıs sabahı dahil olmak üzere Eskişehir'in işte Porsuk kıyısındaki o yeşillikler, ağaçlıklar, mesiriler oralara gidilirdi. Günaydın diye bizden büyük tabii bir abi vardı. O akordiyon çalardı mesela, annesi de şarkı söylerdi. O mesela Hıdrellez benim gözümde günaydınla annesi canlanır, onlar... ...Bulgar göçmenleriydi... ...bizim oturduğumuz yerde... ...çoğunluğu göçmenlerin olduğu bir yerdi... ...bu kült tabi yani hem Anadolu'da... ...hem de Rumeli'de hem de başka yerlerde... ...yaygın olan bir kültür, diğer kültler gibi... ...mesela Hacı Bektaş Veli kültü... ...şimdi e, tabi tüm bunlar... ...İslam öncesidir doğal olarak... ...tabi e, dini öncesi, İslam öncesi... Hı -hı. ...zamanlara denk düşüyor... ...Hacı Bektaş Veli de mesela... ...bir tür Hızır gibidir... ...o da sadece bizim coğrafyamızda, işte Nevşehir'de... ...değil... Ya da işte Orta Asya'dan, Türkmenistan'dan geldiği söylenebiliyorsun. Ahmet Yesevi'nin öğrencisi olarak. Aynı zamanda Hindistan'da da karşımıza çıkan bir kültür. O da Hoca Bektaş diye çıkar. Ya da Nasrettin Hoca'nın da mesela Hindistan'da da ortaya çıkması gibi. Söz gelimi e, oradaki efsanede o kültün Hacı Bektaş Veli için şöyle bir değiş vardır. Yıkıp cansız duvarları süren bektaşi Veli'dir. Hani onun kerametinin mucizesini anlatıyor. Mesela şeyde de e, benzer bir Hikaye vardır Hintlilerde de. İşte duvarı e, canlandırması, onu at olarak binmesi ve şaha kalkması gibi şeyler vardır. Bütün bunlar dünyaya dolaşan şeyler. Bugün ya yani Anadolu'da bizler kutluyoruz. Aynı zamanda Balkanlarda tabi tabii kutlanıyor. Çingeneler kutluyor biliyorsun Hıdrellezi hı hı. olarak da telaffuz ediliyor. <gülüyor> Bence insanlığın ortak geçmişine ait e, bir tür neşenliği diyebiliriz. Bana göre Anadolu'nun ve Balkanların Diyanizos şenlikleri gibi. Yani nasıl Ege'de Diyanizos şölenleri var. Hı hı. Bu da Anadolu'nun Diyanizos şölenleri diyebileceğimiz şölenlere tekabül ediyor ve dinle ilgisi olmayan bir şey. Ama tabii daha sonra da inanç gereği de biraz önce bahsettiğin fetvadan yola çıkarak da söylersek. Tabii ona Osmanlı'da daha sonra daha şey yaklaşmış, ılımlı yaklaşmış diyebileceğimiz bir kült. Peki e, siz de söylediniz e, İslamiyet öncesi dönemlere uzanıyor belki pagan bir kültürü tabi oradan uzanıyor uzanıyor değil daha doğrusu orada başlıyor çünkü pagan kültürüne başlıyor şamanlarda başlıyor dikkat edersen mesela şimdi çok söylenir işte şu islama aykırı bu İslam'a aykırı bu olmaz filan gibi o İslam aykırı dedikleri şeyin hepsi de aslında pagan kültürüne ait şaman kültürüne ait şeyler Hı. diyelim ki yatırlara çabut bağlamak işte türbelerde onların öpmek şey yapmak filan gibi başka şeyler hepsi de eski ağaçlara şey bağlamak hmm. işte bez bağlamak çabut bağlamak onlardan bir şey dilemek bunlar tabi dinle ilgisi İslamla ilgisi olmayan şeyler tamamen halk inanışları o yüzden çok doğal olarak pagan döneminden başlayan bir şey bildiğin gibi zaten ee bu belki de söyleyeceksin zaten özellikle şeyler dilek günüdür hıdrellez dilek günüdür yani Burada bilhassa evin kadınları, işte anneler, babaanneler, anneanneler, kızlar neyse onlar dilek ada, dilek şey yaparlar, tutarlar ve onları ağaçlara bağlarlar. İşte bir dahaki direliğe kadar gerçekleşmesi ya da birkaç direli sonra gerçekleşmesi dileğiyle onlara inanırlar. Evet Bu zaten Rumlarda da Ermenilerde de bu topraklarda yaşayan Ortaktır. pek çok kültürün e, dilek dilemek bir ...ortak inancı... Geleneği. ...insanlığın ortak inancı... ...yani şey gibi, narın bereketli olması gibi... ...yani Yahudilerde de öyledir... ...Türklerde de, Kürtlerde de, Alevilerde de... ...Ermenilerde, Sünnilerde de... ...yani bu nar bereketi... ...ya da narın bereketli olması öyledir... ...aynı kültür... ...aslında bir, bakımda şöyle de, bir bakımdan şöyle denilebilir... ...bir kısmı daha sonradan... ...tek tanrılı dinlerin... inançlarıyla uyumlu gelenekler haline gelmiş... ...yani... ...din, yani inanç onları içine almış... ...onunla beraber yürümeye başlamış... ...uyumlu olmasa da halk İslam'ı dediğimiz... ...mesela bizim Hı. için söyleyebilirsek... ...Türkiye için, orada sürdürülmüş... ...yani dine aykırı olabilir... ...belki şeye baktığı zaman bu işte şeyler... ...fetva verseler şimdi... ...kat şeyler, müftüler... ...kadılar filan, belki aykırı bulunacak ama... ...halk İslam'ı gene de onu dinlemiyor... ...o kadar da düşünmüyor yani... Hı. ...o yüzden de devam eden bir gelenek... ...çünkü nereden geliyor... İnsanın başladığı yerden geliyor, doğadan geliyor. Yani işte söylediğin Hızır ve İlyas nerede geliyor? Bir tanesi yeşilden geliyor, bir tanesi denizden geliyor, rüzgardan geliyor. Yani evet. ikisinin karanın ve doğanın e, denizin birleşmesinden doğan, doğal bir şey olarak geliyor. Peki e, Alevi Bektaşlar nasıl kutlar? Alevi Bektaşlar da biraz önce söylediğim şeyde kutlar. Yani benim ayrıca bir e, şeyim yok orada ama... Hızır'ın ve İlyas'ın e, yer aldığı semahlar vardır ayrıca. Yani o Hıdrellez günleri değil ama bozattı semağından işte Hızır semağından pek çok semah vardır. Ve onlarda bu bahsettiğin işte yardım dilemek, onun dar zamanda yetişmesi, yardımcı olması anlamında dilekler dilenen yani Hızır yardımcın olsun işte gibi en basiti söyleyebileceğim şeyler. O yanışta da değişlerinde, türkülerinde, semahlarında çok söylencelerinde, halk efsanelerinde ve tekerlemelerinde de çok e, söylenen bir şeydir ama dediğim gibi Eskişehir'de mesela biz bunu bütün halklarla birlikte kutlardık. Yani o halk kimlerden oluşurdu? İşte göçmenler, Bulgar, Yugoslav, Romanya göçmenleri, biz Aleviler, Sünniler, Kürtler, Türkler, Lazlar, Çerkesler, Manavlar, Tatarlar, Yerliler, neyse bütün halk, herkes kutlardı ama öncülüğü göçmenler yapardı. E, bizler de onlara yakın olduğumuz için hani şey olarak ...tabii yani kadın erkek meselesinde filan... ...beraber kutlardık, hı hı. aynı şeyler aslında. Peki, şair olarak edebiyata dair... ...Hedrellez ile ilgili, Hızır kültür ilgili... ...aklınıza gelen bir şeyler var mı? Aklıma gelen şeyler bu, daha çok bahsettiğim halk şiirinde... ...tekke şiirinde e, ve Alevi Bektaşi Edebiyatı'nda... ...geçen daha çok halk edebiyatına dair hı hı. şeyler var. E, yani biraz önce söylediğim bir kısmı işte... ...Türkiye olmuş, değiş olmuş şeyler var... Onun dışında yeni dönemlere dair bir şey bilmiyorum Hıdrellez'e Hı. dair ama mutlaka vardır. Tabii en acı şeylerden bir tanesi yani o edebiyatta yer almıştır. O gecenin tabii aynı zamanda 71-72 senesinde Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idam edildiği gece Hı. olmasıdır. Bu mesela e, devlet ve doğa ilişkisinde korkunç bir şeydir. Bunu bilmemeleri olanaksızdır diye düşünüyorum. ve Her zaman halkın en kutsal diyebileceğim inanışının olduğu gece... ...üç tane genci asmak herhalde Hıdrellez'in de ruhuna, doğanın da ruhuna en aykırı şeylerden bir tanesiydi. Evet. Maalesef bunu yaptılar Türkiye'de. Ee, son olarak halk ile ilgili, programın adıyla ilgili ve konusuyla ilgili bir soru sorayım. Ee, Çok güzeldi. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederim. Kullanılır mıydı eskiden sizin ailenizde, hani ben tanıyorum aileyi, evet. nazlı ebede, gözlüklü ebeden duyduklarınız evet. var mı... Fırtınalar, zemhir yıkışları, berdela cüzlar, Tabii. E, Babaannem onları çok anlatırdı. Evet. Çünkü o zaman zaten bir tane radyo vardı. TRT'nin yani bir tek TRT bir vardı. Bir de değil TRT vardı. Orada unuttuğum bir Ali diye bir şey vardır meşhur meteoroloji şeyi. Ali Esin. Ali Esin mi? Ali Pasin. Neyse Ali Esin diye. O çıkardı. Onun dışında da mesela şeyi bilirdim ben. E, Eskişehir'de olmamıza karşın. Mesela balıkçılar havayı daha iyi bilirler, onlara yaptırırlar falan. Babaannem de söylerdi. İşte şu geliyor, bu cemre düşüyor, şu fırtına geliyor, bilmem kuş geçimi, işte buldrcın fırtınası falan diye. Ben de sonra merak ettim. Sonra onları çok okumaya başladım. Şimdi biliyorsun pek çok bu konuda kitap çıkıyor. Evet, i̇şte evet. şeyde Halk Takvimi çok güzel bir isim. Yani bu isme bir kitap yapsan. Yok zaten Ergün Veren <gülüyor> şimdi Anadolu Halk Takvimi diye bir kitap çıkarıyor. Kim Ergün Veren Eskişehirli bir halk kültürü uzmanı. Ha çok güzel. Eskişehirli. Ha çok iyi. Ondan sonra Doğan Kitap'tan çıkacak bir müzik. çok güzel. Ay. Çok güzel. Ee, orada bu konunun uzmanı olan isimlerin yorumlarına, kendi çalışmalarına, araştırmalarına evet. yer verecek. Ee, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Şimdi tekrar biliyorsun buna dönüş var. Pek çok kitaplar var. Doğa ile, bitkilerle, ağaçlarla ilgili son zamanlar çok çıktı özellikle çocuklara yönelik olarak. Doğanın işaretlerini çocuklarımız nasıl öğrenebilir? İşte ayı izleyerek, yıldızları, güneşi, karıncaları filan izleyerek hani yollarını bulmak... ...işte hava durumu tahmin etmek gibi çok güzel kitaplar çıkıyor. Hı -hı. Onu da ben de zevkli okuyorum onları. Hıdır şimdiden kutlu olsun. Peki size de e, programı bitirmeden e, halk kültürü uzmanı Sabrikoz'dan bir bölüm daha paylaşayım. E, Hızır kültürünün St. George yani... Circis kültüyle ilişkili olduğu, ikisinin de atıyla anıldığı, eski Hristiyan makamlarının Hızır adıyla kutsallığını devam ettirdiği, 6 Mayıs'ta ya da yakın tarihlerde, Rumlarda, Ermenilerde Hıdrellez benzeri törenler, eğlenceler düzenlendiği biliniyor. Özellikle Anadolu Ermenileri, Ermenileri arasında Hamparsun diye adlandırılan ve Hazreti İsa'nın Göğe Yükselişi Yoğurtusu olarak kutlanan günde Hıdrellez benzeri törenler, eğlenceler de vardır. Paskalya'dan 40 gün sonra kutlanan bu yoğurtu genellikle Mayıs ayına rastlar. 2017 yılının Hamparsum'u 25 Mayıs tarihinde kutlanmıştı. Hıdrelles gayri resmi bayramların en güzelidir. Bir bahar bayramıdır ve her türlü kuşatmadan azade ve her türlü yargıdan kurtulmuş el ele ve gönül gönüle kutlanmıştır ve kutlana gelmektedir. Son söz bizim bayramımızdır bitirmeden bir şey söyleyeyim Ahmet Haşim'in de bu konuda çok güzel bir yazısı vardır. Ben o yazıyı çok severim. Çingene bizzat diye bir yazı... Çingene bizzat bahardır der ve Hıdır Ellezgün'ü anlatır çırpıcı çayırında müthiş bir yazıdır evet. Onu e, keşke bu program bitmeden önce okusaydım <gülüyor> Bitti mi program? Evet. Neyse. Evet. Böylece <gülüyor> hak takdiminin sonuna geldik. 25 bölüm boyunca desteklerini esirgemeyen Sabri Koza, Ergün Veren'e... ve Deniz Gezgine ve Cengiz Kahramana Atlas Dergisi ekibine çok teşekkür ediyorum. Açık Radyodan Ömer Madraya, Didem Genç Türkiye ve Can Tombile ve özellikle ilk sen Mavi Tunaya teknik ekipten Ömer Şahin ve Barış Demirele tekrar tekrar teşekkür ederim. Başka bir programda buluşmak üzere ee, hoşça kalın diyorum. Halk takvim'e bakmayı unutmayın. Halk takvimi Hazırlayan ve sunan Kansu Şarman. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.